Çıkkası Merhaba Kainat, bugün 18 Ağustos Çarşamba, yıl 2010, ay 8, gün 230, hazır 105. 1400, 1431 Hicri Ramazan 8, 1426 Rumi Ağustos 5. İstanbul için iftar vakti 20.09. Yemişlerin Kemal'e ermesi. Günün Tarihi. 783 yıl önce bugün 18 Ağustos 1227'de Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han öldü. Günün malumatı. Çocuklar yalancı olarak doğmayacakları gibi kendiliklerinden de yalancı olmazlar. Onları yalana iten ana ve babaların tutumudur. Tabii çoğunlukla bilmeyerek, farkında olmadan çocuğa bu kötü alışkanlığı aşılarlar. Ana babanın sert tutumu, çocukta uyanan dayak korkusu, onu yalancılığa iten başlıca sebepler arasındadır. Baba duymasın şeklindeki uyarılar da çocukları yalan söylemeye iten sebeplerden biridir. Evet. Yemek listesi: gün 230, sebze çorbası, karışık dolma, zeytinyağlı barbunya fasulyesi, salata, komposto. Büyük saatli harf takvi. People moving up, people moving in wide because of the color of the skin. Run, run, run. But, but you sure. should can't hear. Free. Rap on, brother. Rap on. Well, yeah. the only person talking about love, my brother, is the teacher preacher. And it seems nobody's interested in learning, but the teacher. teacher. Herkes Açık Radyo Burası 94.9 Açık Radyo.com ve Açık Gazete Programı haftanın 3. Açık Gazete Programı'nı da aç, açtık. Abi Haligua tatilde, Ömer Madra huzurlarda ve Volkan Artunç da birlikte. Hepinize günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı The Temptations grubunun çok günümüze de ta ilk yapıldığı 1960'lardaki tarihteki gibi... Ee, anlam taşıyan parçasıyla açtık, Ball of Confusion, tam bir karmaşa yumağı, karışıklık yumağı, kaos yumağı, kafa karışıklığı, dünyanın hali budur işte diye bir şarkı. Paul Williams'ın Ölümü Dündü, grubun hem bariton şarkıcısı vokalistlerinden hem de koreografı ve uzun süre onun o sahnedeki Temptations grubunun unutulmayan danslarının da düzenlemesini yapan kişi Paul Williams 1939'da doğmuş 1973'te de dün hayata veda etmişti onu anmak için çaldığımız parçalardan biri tabii bütün bu hengame olurken intiharlar, seller ve felaketler, savaşlar bir yandan da orkestra çalmaya devam etti diyen Melvin Franklin'in de sesine kulak verdik. İlginç bir parça. Ne, Temptations grubunun dünyanın en uzun ömürlü gruplarından biri sayılıyor. Onun en ilginç parçalarından bir tanesini seçtik. Size çal, çaldık bu şekilde. Evet şimdi hiç karartıcı olduğu şüphe götürmeyen bir dünyadan bazı haberler verelim. İkinci dalga gelmeye başladı. Sel felaketiyle baş etmeye çalışıyor Pakistan. 170 milyonluk nüfusunun yaklaşık ne kadarı? 20 milyonu büyük bir felakete kurban oldu. 20 milyon kişinin etkilendi. hatta evsiz oldu. Tarihte benzeri beti benze attıracak şekilde şimenendi görülmemiş bir faca. Mesela Amerika, Birleşmiş Milletler'in insani yardım sorumlusu John Holmes'la yapılmış bir konuşma var. Şimdiye kadar böylesi bir boyutta hayatımda görmedim demiş kendisi de. General, genel Sekreter, diyorum, Genel Sekreter Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da bugün gördüğüm şeyler diye anlatıyor. ...Pakistan'a yaptığı ziyaretten sonra... ...bugün tanık olduğum olayları... ...bir daha hiçbir zaman ömrüm boyunca unutamayacağım. Dünya, geçmişte de... ...epey... ...doğal felaket... ...manzarasının bulunduğu yerlere gittim ama... ...böylesi bir şey hiç görmedim diyor. O kadar büyük... ...o kadar çok insanı... ...o kadar çok yerde... ...o kadar çok ihtiyaca ait... ...durumdaki... ...söyleyecek söz bile bulamıyorum... ...diye... Yani ülkenin beşte biri seller altında bulunuyor. Neredeyse. Böyle bir felaketten bahsediliyor ve yardım isteniyor. Tabii bunun karşılığında da büyük bir yardımda çok ciddi bir eksiklikte göze çarpmakta. Yani 200 binden fazla hayvanın ölmüş olduğu 7 milyon hektarlık bir yerin sular altında kalmış oldu. E, bun, bu e, tamamen mümbit arazi yani tahıl e, yiyecek ürünü ekmek çıkarılan yerler buğday bu pirinç ekilen yerler. Ve hayvanlar da gitmiş ve muazzam miktarda da malların sürüklenip evlerdeki ne varsa sürüklenip gittiği, milyonlarca insanı besleyecek depolardaki yiyeceklerin de yok olup gittiği ve temiz suyunda en acil ihtiyaç olarak belirdiği bir durumdan bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler uluslararası yardım için 460 milyon dolarlık bir bağış istedi ama... Dünkü haberlere bakılacak olursa sadece üçte biri bu miktarım verilmişti. Bununla ilgili Maurizio Giuliano da Birleşmiş Milletler'in sözcülerinden biri. Bunun çok yetersiz olduğunu söylemiş telefonla International Herald Tribune'dan okuduğumuz bir haberde Salman Masud, Vakar Gillani ve Adam Elkin birlikte hazırladıkları bir haberde. Yani diyor ki Giuliano ilk dalga zaten sellerin kendileri tarafından oldu ama bir, hızlı bir şekilde hareket etmezsek bir an önce hareket etmezsek ikinci bir dalga gelecek. Çünkü hem temiz su muazzam sayıda eksikliği var hem yiyecek sıkıntısı hat safhada hem de e, bu bakterilerden ve mikroplardan virüslerden çıkacak sulardan gelecek hastalıkların da getireceği dizanteri, tifo, hepatit, sarılık ya da diyareye bağlı isale bağlı hastalıklar yani çok karanlık bir tablo olduğunu itiraf etmem gerekir demiş. ağır bir durumla karşı karşıyayız. Yani en az 2000'e yakın insanın öldüğü tespit edildi ama bundan sonrasının artık e, hesaplanması bile zor Eko, orta vadeli ve uzun vadeli ekonomik ve siyasi yıkıntının hesaplanması bile çok zor görünüyor diyor. Bütün haberlerde bu yönde. Aslında mesela e, NTV'nin haberinden de takip edebiliyorsak her gün kötüye gitmekte olan sel felaketinde bölgeden açlıktan çocukların ölmeye başladığı ve Hayber bölgesinde mesela beş çocuğun gıdasızlıktan resmen açlıktan öldüğü haberi gelmiş durumda. Aynı zamanda da kolera vakalarının da ilk birkaçının bildirildiği görülüyor. Çok bölgelerde salgın hastalık riski giderek artmakta. Yani felaketin... Biraz karşılanması için en az 10 milyar dolara ihtiyaç duyduğu da Pakistan'ın bunu kendisinin uluslararası destek olmaksızın kendisinin karşılanmasının imkansız olduğu belirtiliyor. Voice of America'nın haberinde milyarlarca doları şöyle Cenevre'de bir açıklama yapmış Birleşmiş Milletler'in Büyükelçisi şey Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi. Ve sadece Kuzeybatı bölgesi için 2,5 milyar dolar gereke, gerekeceğini bildirmiş onarım ve yeniden inşa çalışmaları da en az 5 yıl alacak demiş. Tabi bu sellerin durması ve hemen uluslararası yardımın da Pakistan'ın da kendi içinde de seferberliği tamamlaması halinde. Oysa yağmurların devam etmekte olduğu ve küresel ısınma ve iklim küresel iklim değişikliğinin ağır e, durumuyla birlikte... Bunun çok daha ciddi bir devamının da geleceğini tahmin etmek o kadar yanıltıcı olmaz herhalde. Yani Birleşmiş Milletler'in kendisi de Pakistan'da selden etkilenen halkın sadece küçük bir küçücük bir bölümüne yardım ulaşabildiğini açıklıyor. Yani 460 milyon dolarlık yardım çağrısının sadece üçte biri yüzde 35'i işte üçte birinden biraz fazla karşılanmış. Oysa milyarlardan bahsediliyor. Dünya Bankası da yardım çalışmaları için 900 milyon dolar bağışta bulunacağını açıklamış. Dünya Gıda Programı da yardım çalışmalarının yolların sellerden dolayı tahribi nedeniyle aksadığını ve felaketlere ancak helikopterlerle ulaşmaya çalıştıklarını belirtiyor. Yani ortalıktaki genel manzara anlatılabilecek olmanın çok ötesinde bir durum taşıyor. Yani şu ana kadar program yetkilileri Dünya Gıda Programı Birleşmiş Milletler'in açıkladığı şey 1 milyon kişiye 1 ay yetecek kadar gıda dağıtabildiklerini açıklamış. Yani 170 milyonluk bir nüfusu olan Pakistan'da 20 milyon kişi evsiz ve gıda başta su ve en temel ekmeği olmak üzere her türlü ihtiyaca el açmış durumdayken sadece bir milyon kişiye ulaşabilecek kadar gıda dağıtılabildiğini açıklıyorlar. Öte yandan da Amerikalı yetkililer biz bunu bir fırsat olarak da gördüklerini hiç bir şey yapmıyorlar ve Amerika'da özellikle bu bir yandan da devam ediyor. Sel felaketi sırasında dahi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu drone denilen insansız hava araçlarıyla gene sivilleri vurması gibi bir Zürreelin de ötesine geçen bir olaydan bahsediyoruz. Bir yandan da imajını düzeltmek için bunu büyük bir fırsat olarak gördüğünü saklamıyor bile Amerika Birleşik Devletleri. Özel temsilcisi Richard Holbrook yardımın Amerika'nın imajını, Pakistan'daki çok bozuk olan imajını düzeltmeye katkıda bulunacağı görüşünde. Pakistan halkı bir kriz olduğunda, ...demiş Çin, İran, Avrupa Birliği... ...ya da diğer ülkeler değil... ...Amerika'nın yanında olduğunu görecek... ...demiş... ...ve... E, e, ...para konuşur diye... ...sadece paranın geçerli olduğu... ...geçerli bir şey olduğu... ...söylenebilecekse eğer ki... ...söylenebilir... ...o zaman da e, maalesef geçerli... E, ...yani haklı olduğunu da... ...kısmen kabul etmemiz... E, ...gerekebilir çünkü... Hemen e, en yüksek yardımı e, Voice of America'dan da aldım saberden en yüksek yardımı Amerika'nın yapmış olduğu var. Tabi bu milyon dolar mertebesinde e, Navaz pardon Navaz değil e, Pakistan'ın Cumhurbaşkanı da kendisi de 60 bin dolar cebinden verdiğini söylemişti. Bu derekelerde konuşuluyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin de en yüksek yardımında milyon dolar derekesinde olduğunu söylemiştim. Son dönemde çünkü çok ciddi bir şekilde Pew Araştırma Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre... ...Pakistan halkının yaklaşık %60'ı yarıdan epey fazlası, neredeyse 3'te %2'si Amerika'yı direkt olarak düşman şeklinde niteliyormuş... Amerika'nın özellikle insansız uçaklarla düzenlediği operasyonlarda durmadan sivillerin ölmesine büyük bir tepki gösteriyormuş. Çok fazla sayıda masum sivilin öldüğünü düşünüyorlarmış. Ama Suat Vadisi'ndeki bazı Pakistanlılar Amerika'nın sağlığı gıda yardımından da memnunmuş. Bunun da bir görüntüsünü galiba BBC'de seyrettim. Evet Amerika'nın yaptığı yardım her şeyi affettirmeye yeter diye çok sevinmiş olan bir insanı gösterdi. Çünkü elinde yiyecek paketleri vardı. Fakat e, pek çok Pakistan'la aynı durumda değil. Hükümetin sel felaket yardımcı olmakta son derece geç kaldığı gerekçesiyle müthiş kızgınlar Pencap vilayetinde. Halk lastikleri ateşe verip yolları tıkadı kapadı ve... E, mesela hedefin de ancak %27'sine ulaşıldığı belirtiliyor bazı yerlerde ee, Avrupa Birliği Sözcüsü de Pakistan'a daha fazla yardım yapacağını söylüyor ve Avrupa Komisyonu'nun e, Avrupa Birliği Sözcüsü Ferran Espinide bu son 80 yılın en büyük felaketi demiş ve Avrupa Komisyonu'nun şu ana kadar onayladığı yardım miktarı yeterli değil demiş 3,5 milyon çocuktan Doğrudan doğruya hastalıklar, salgın hastalıklardan kırılması tehlikesinden bahsediliyordu. Ve gerekli yardımın sağlanmaması halinde 6 milyon kişiden yani küçük boy bir ülkeden bahsedebiliriz kıyaslama yoluyla. ishal ve dizanteriye yakalanabileceği tahmin ediliyor. Yani ikinci bir ölüm dalgası kapıda diyecektim ama değil de artık kapıda da sayılmaz. Yani TV'nin haberine bakılacak olursa çünkü... Ölümlerde hem açlıktan hem de hastalık haberleri de gelmeye başladı. Bu yani 20 milyona yakın insanın tamamen derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda hayvanlarının yanı başında yerleştirildikleri görülüyor. Bazı insanlar mesela El Cezire'de şöyle bir geçerken gördüğüm bir haberde bir adam... Genç e, gençlerden bir kişi şöyle konuştu, gayet bir sesinde de bir öfke ve de başka bir şey yoktu, sükünet içinde. İşte bu gördüğünüz gömlek var ya üzerimdeki gömlek ve şal var. Bu hayattaki sahip olduğum tek eşya bunlar dedi. Geri kalanı tamamen gitmiş durumda. Bakalım ne olacak dedi büyük gayet sakin bir şekilde. Bu durumda. Çok sayıda insan var. Bu Pakistan'daki olağanüstü durumla ilgili diğer bazı e, bu haberin devamını da bir müzik parçası çaldıktan sonra devam edelim. Gene Temptation'dan dinleyeceğimiz bir parçayla. I Wish It Would Rain adlı aslında hüzünlü bir şarkı baladı şimdi çalıyoruz. My life is filled with gloom So day after day I stay locked up in my room I know to you It might sound strange But I wish it would rain 'Cause crying is the pain, oh yeah People just hurt, I feel inside Words could never explain I just wish it would rain Oh, let it rain And no one will ever know Temptations'dan dinlediğimiz ikinci parçaydı. Bugün bu açık gazetede I Wish It Would Rain yani biraz yağmur yağsa ne iyi olur diyordu. Tabi kuraklıktan kavrulanlar için yağmura ihtiyacı var. Seller altında kalanlar için de kurmaya ihtiyaç var. Böyle acayip bir durum. Paul Williams'ın dün ölüm yıl dönümüydü. Onun için çaldığımız ikinci Temptation parçasıyla devam etti programımız. Evet Pakistan meselesine. Eşi benzeri görülmemiş bir felakete e, dönecek olursak Mesela bir fotoğraf görüyorum Ağlayan bir kız çocuğu Küçük kız kardeşini de kucağında tutmuş Bir yandan da başına tutup 12 yaşlarında bir çocuk kız çocuğu e, Yanında da kardeşi olduğunu tahmin ettiğim Belden yukarısı çıplak çallı şalvarlı bir şaşkın çocuk Oğlan çocuğu yanında da annesi var Niye ağlıyor diye soracak olursanız Reuters'ın bir fotoğrafını size tarif etmeye çalışayım. Çünkü birisi geçen bir araçtan bir paket pirinç vermiş. Fakat kızın elinden çalmışlar onu. Başka biri de çalmış, kaçmış. Dolayısıyla onun için ağlayan bir kız fotoğrafı var. Evet durum bu, bu merkezde çok... Yani çok taze meyve ve sebzenin de ürünlerin çok can alıcı bir şekilde azaldığı kıttığı çekiliyor. Ve karaçi gibi şimdiye kadar etkilenmemiş. yerlerden büyük ölçüde etkilenmiş olduğu görülmeyen yerleri de etkilemeye başladı. Çünkü artık taze yiyecek gelmediği belirtiliyor. Ve... Yani bir de ülkede ciddi bir şekilde istikrarın mahvolacağı bir daha da çok kolay kolay düzeltilemeyeceği belirtiliyor. Çünkü en çok etkilenen 20 bölgede yani yiyecek güvenliğinin de en çok tehlikede olduğu yerde aynı zamanda da en yüksek şiddet olaylarının da görüldüğü gibi bir paralelliğe de değinilmiş haberde. Ve yani şunlar da söyleniyor işte taahhütlerle yetinemiyor, yetinemeyiz diyorlar El Cezire'den bir okuyacak olursak bir haberin devamını da Birleşmiş Milletler diyor ki bu taahhütleri biz harcayamayız ki diyorlar bize doğrudan doğruya çek göndermeniz lazım Yani ne su temizleme tabletleri satın alabiliriz ...ne de yiyecek paketlerini bununla hazırlayıp, hazır edip dağıtabiliriz. Bize taahhüt değil, çeke e, döndürmeniz lazım diyor. Nicolas Sarkozy de eleştirmiş mesela Fransa'da. E, Avrupa Birliği sadece 40 milyon avroya da 50 milyon dolarlık bir paranın yetersiz olduğunu söylemişler. Bu arada da tabii e, aşırı İslamcı oldukları militan grupları olduğu bildirilen militan gruplarında kendi yardım işlerini örgütlemeye başladığı ve özellikle de hükümetin ulaşmakta zorluk çektiği ya da imkansız olduğu hiçbir yerde ulaşamadığı yerlere de işte Taliban ve diğer başka adlar taşıyan militan gruplar el koymaktalarmış duruma. Yani yollardaki köprülerde hiç Dağılmış olduğu, zaman, olduğu için tamamen berhava olmuş. Sular korkunç bir şekilde geçti. Yani Hayber Paktunkva vilayetinde kuzey batısında ülkenin özellikle işte Frontier Province dedikleri bir sınır vilayetinde Sular her şeyi götürdü muson yağmurları 3 hafta oldu aşağı yukarı. Belucistan ve Sint bölgelerinde de çok büyük çapta yıkım oldu ülkenin kuzeyinde. Pencap'ta da, doğuda da Pencap'ta. Televizyonların göründüğü yerlerde tabii hükümet özellikle televizyon kameralarının Ulaşabildiği yerlerde yardım ettiğini gösteriyor. İmaj çağında, gösteri çağında da bu şekilde ceryani diyor iş. Helikopterler yalnız sürekli olarak gördüğümüz manzaralar şunlardan ibaret. Helikopterler sürekli bir çamur içinde sular, helikopterin pervanelerinden uçuşan palmiyeler oraya buraya giden ve tam bir kaos manzarası insanlar ellerini havaya doğru uzatmış ve kendilerini Atılacak paketleri bekliyor. Birbirlerini ezme durumları yok. Hatta yardım durumları bile var. Ama aynı zamanda da tabii çalma çırpma olayları da var. Tamamen e, Pakistan'dan ve dünyadan gezegenden insan manzaraları vaziyeti var. Bazı durumlarda da mesela şeyden bahsediliyor. Evimizde bizim e, yiyecek karneleri de yok. Bir tek tane pirinç bile yok. Bir un Hanesi bile yok ne yapacağımızı bilmiyoruz diyorlar. Fakat mesela bir ailenin babası Muhsin babasının siz gidin ben evi bekleyeceğim dama çıkacağım elimde de tüfek olacak dediğini söylüyor. Ve kendilerine de Associated Press'e şöyle anlatıyorlar mesela Sukkur bölgesinde yüzlerce e, selden kurtulmuş ama hayatlarının ne olacağı belli olmayan insan kurban diyelim onlara. Sadece e, televizyon kameralarının bulunduğu yerde kendilerine yardım gönderildiğini tabii ki herkes gibi farkındalar ve bize köpekler gibi uzaktan kemik atar gibi atıyorlar. Ve insanları bu paketler için yiyecek paketleri için kavga ettiriyorlar demiş Kalum Mangiani diye birisi mesela Associated Press'e böyle söylemişler. Ve tabii büyük bir yarışta şimdi çok telaşlı panikli bir yarış durumu daha var. O da yeniden toprakların ekilebilmesi için tohumların yeniden ekilebilmesi. Çünkü eğer onu da atlarsa yeni, yeni sezon Ekim mevsimi e, Eylül ayında başlayacakmış bir panik içinde e, bulabildikleri kadar... Şey, tohumu ele geçirip hemen ekmeleri yoksa çok daha büyük bir felaket içinde olacağız demişler. Bunu da mesela Birleşmiş Milletler FAO'nun e, yiyecek ve tarım örgütü sorumlusu David Doolan da söylemiş. Gerçekten e, sorun yaşayabiliriz diye. Yani iki aylık, iki aydan daha kısa bir süre içinde yeni bir mevsime hazırlanmak gibi bir zorundalar. Fakat e, kendi... Tohum stoklarını da e, bu arada kaybedip gitmiş iki kardeşin evindeymiş. Onlar da sele kapılıp gitmişler. Hükümetten de hiçbir yardımı yok. Mesela Ancum diye bir adam da Makbul Ancum 50 yaşında bir çiftçiden bahsediliyor. Hükümetten de hiçbir yardım alamadı yardım gruplarından da. Şimdi o zaman karısının maaşıyla bir sağlık çalışanıymış karısı. Onunla yeni tohum alacakmış. Karısının maaşı ne kadar derseniz. 50 dolar ayda yani günde 2 dolar bile olmayan bir şeyle geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Evet dünyadan insan manzaraları için mikrokozmik manzaralar için Pakistan gerçekten inanılmaz bir örnek olarak önümüzde duruyor. Biraz daha üzerinde durup bazı gözlem ve rakamlar vermeye ve meselenin nasıl ele alındığını göstermeye çalışacağım ama birazdan. Açık Gazete Proud to beg yalvara yalvarmaya tenedürl etmeyecek kadar yani tenedürl etmeyecek kadar gururlu değilim anlamındaki ünlü şarkısını da dinledik The Temptations grubunun Paul Williams'ın dün ölüm yıl dönümü onun için çaldığımız parçalardan bir diğeriydi Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor Ömer Madra ve Avi Haluk'a olmadığı için de tatilde olduğu için Volkan Artunç'la birlikte yürütmeye çalışıyoruz programımızı. Evet Pakistan'da misli görünmemiş facia ki işin daha en kötü tarafı da işin başında da olduğumuzda söylenebilir. Yani şimdiye kadar Pakistan'daki bu muson sellerinin boyutunun benzeri görünmemiş durumda olduğunu insan hakları Pardon insani yardım kuruluşunun başı John Holmes'la da yapılmış bir mülakattan demokrasinin ardından da okumak mümkün ve bu özellikle de şeyin üzerinde de duruyor yani Haiti'de de depremden sonra da yapılmadı yani vaat edilen yardımlar yerine getirilmedi ve üstelik de Amerika Birleşik Devletleri de e, hala bu drone denilen saldırıları da Kuzeybatı Pakistan'da devam ettiriyor insansız hava uçaklarıyla yani bütün bunlara ne diyorsunuz sorusuna da e, yani bu ayaklanma ne derseniz deyin Taliban'ın sadece böyle bir ara verildiği için gidecek hali yoktur diyor çünkü onlar da teröristler de herkes de etkilendi bu işten diyor. Fakat bu ortadan kalkacak gibi görünmüyor diyor. Ana amacın da insani yardım üzerinde odaklanması gerekiyor. Ve askeri harcamalar ve askeri hazırlıklar operasyonlarla yapılan şeyler eğitim ve diğer şeylere sağlık gibi hizmetlere verilen harcamalar yerine yata e işte, bu gibi insani kurtulma çabalarının aktarılmasının bir daha söylenmesine anlam bir daha söylenmesi gerekli mi bilemiyorum demiş yani altyapı sivil altyapıya doğru dürüst para harcanmıyor eğitim ve sağlığa çünkü uzun vadede asıl stabiliteyi sağlayacak olan bunlardır diyor. Nijer'deydiniz de diye soruyorlar John Hamza iklim değişikliği devam ediyor. Ne dersiniz Nijer'de de ülkenin gördüğü en büyük facia insanlar da kuraklıktan açlığa mahkum oluyorlar. Tarihteki en sıcak yılı da yaşıyoruz. Küresel ısınma ile bu insani krizler arasındaki bağlantı hakkında ne düşünüyorsunuz sorusunda da elbette diyor bilimsel olarak konuşacak olursak tek bir felaketle iklim değişikliğini şundan sebep oldu diye bağlamamız e, bilimsel olarak mümkün değil. Ama bütün bilim insanlarının yıllardan beri söylediklerinin de gerçekleştiği apaçık ortada diyor. Yani iklim değişikliği yüzünden ortaya çıkan felaketler kuraklık olsun, seller olsun ya da tropik fırtınalar, hortumlar ne olursa olsun daha sık daha şiddetli olacağı ve daha da önceden kestirilemez olacağını açıkça söylemişlerdi. Ve maalesef söylemek zorundayım ki tam da olan budur diyor. Normal olanın tam 10 katı neredeyse bir yağış olmuş. Mesela 4 gün içinde bir yılın bazı bölgelere 1 yılın yağışı düşmüş vaziyeti Bu şimdiye kadar hiç görülmemiş bir boyuttaydı tabii bütün başka kıtalarda da ya yani Asya'dan başka Çin'de Asya'da Çin'de ve Hindistan'da ya da başka kıtalarda Afrika'da Orta Amerika'da da artık insanların ne zaman ekim yapacaklarını, mevsim mevsimlerini bilemeyeceklerini, çünkü bilemediklerini, çünkü yağmurların alıştıkları zamanda gelmedikleri görülüyor söylüyor. Bütün bunlar da iklim değişikliğinin sonuçlarıdır. Ve maalesef böyle olduğunu da söylemek e, zorundayım demiş. Çok uh, tabii ki iç karartıcı olduğunu söylemiştik. Yani şu şu ana kadar en az 1500 ama muhtemelen 2000 e, sayıda insan öldü, boğuldu ve başka sebeplerle 20 milyon insan şu veya bu şekilde etkilendi. 6 milyon insanın acil e, Yiyecek Yardımına ihtiyacı var 722 bin ev Yıkıldı ya da mahvoldu 700 bin hektar su, su, Sular altında Kaldı Ve 459 Milyon dolarlık acil yardımın Hemen şu anda Olması gereken yardımın sadece 184 Milyonu, e, milyonu verildi Ve gerisinde yetersiz taahhütler halinde olduğunu yani 43 milyonun da sadece taahhüt edilmiş olduğunu da belirtelim durumda. Şimdi mesela İmran Han da eee adına orada dolaşıyor ve e, çok çok oh, gözle gör, görmesem anlatamayacağım ee, şeyler anlatmak zorundayım diyor İmran Han adlı muhabiri yani hiçbir yerde bu olduğu görülmediği kadar aciz görünüyor hükümet diyor hiçbir şey özellikle e, Pakistan'ın güneyindeki eyaletlerinde vilayetlerinde diyelim hiçbir yardım olamıyor gece e, gündüz e, sadece sefalet manzaralarıyla ile karşı karşıya insanlar. Yani selin mahvettiği bir tufan, aslında tufan demek lazım diyor. Tufanın mahvettiği insanların selinden başka hiçbir şey görmüyoruz. Her yerde birisi erkek, kadın, genç, ihtiyar elini açıp yardım istiyor diyor ve sanki dünyanın en büyük sefalet gösterisinde birinci sırada yer almış birinci sıradan bileti olan bir insan gibi hissediyorum kendimi diyor İmran Han ve e, yani yardım da getirmiş değil ama yani haber vermek üzere gittiği halde kendisi yanında da yardım götürmüş ama yani çok şeysiz kendini son derece aciz hissettiğini de anlatıyor işte mesela çocukların küçük çocukların gözlerini bile açamayacağı kadar çapaklar ve kanlar içinde gözlerinin yaralar içinde olduğunu egzamalar filan içinde olduğunu ve birdenbire çıkmış olan bu yaraları yüzlerindeki izah edemeyeceğim onlara bir çözümüm yok diyor fakat bu ne yapacağını bilemiyor işte. Korkular içinde devam eden bir şey. Yani ben sayısız trajedi El adına kapsadım diyor. Fakat yani Afganistan'daki bombalamaları Filistinlilerin içinde bulundukları korkmuş durumu ve Londra'daki kitle e, halinde insanların yani intihar bombacılarını ve tabii Pakistan'daki bütün şeyleri de kendisi Pakistanlı, Pakistanlı fakat bunun boyutları beni gerçekten şoke etti diyebilirim diyor. Yani inanılmaz bir durumdayız. Hepimiz için hayatımızın değiştiği, dünyanın değiştiği anlar bunlar demişler. Tabii ki öncelikle yoksullar çok daha feci durumda ve bunların durumları da artacak Hamir diye birisiyle konuşuyor bir gönüllüyle hükümet nerede diye soruyor sen bana söyle demiş böyle konuşmalar oluyor hiçbir hükümetten filan eser yok ve bütün bu konuşmaları yaparken göğsüme kadar çıkmış suların içinde birlikte yürüyoruz diyor ve ve Suların e, göz alabildiğine her tarafta sudan başka hiçbir şey yok ve daha fazla yağmur da bekleniyor diye bitirmiş yazısını. Amir Muhammed Han adlı El Cezire'nin bir başka muhabiri ise bambaşka bir e, yönüne de işin değilmiş. O da e, ülkenin yüzde sadece beşi beş onda ikisi e, ormanla kaplıymış. Dolayısıyla da bu kadar az orman olan bir ülkede de bunların selin felaketinin çok daha fazla artmış olduğunu söylüyorlar. Yetersiz orman örtüsü uzmanlar da tamamen bu ormansızlaşmanın çok büyük etkisi olduğunu söylüyorlar. Ve işin ilginç tarafı da illegal kereste ticaretinin alıp yürümüş olduğu... Diirde, Suatta, Nawşerada Nahşer, yani yeni şehir demek oluyor herhalde. Oralarda seller muazzam miktarda e, keresteleri böyle sular e, taşıyıp baş, nehir boyunca götürmüşler. Öylesine çok ki, ağaç kesilmiş olduğu görülüyor ki nehirin üstü kahverengi görülüyormuş ağaçların durumundan, siyah gibi görünüyormuş ve ülkenin güçlü kereste mafyası. Bunları güneye su yoluyla taşımayı hesaplıyorlarmış. O sırada tabi seller basınca onlar da bütün yoluna çıkan köprüleri de dağıtıp atarak bu keresteler Tarbela, Tarbela adlı baraj rezervuarını da tıkamış durumdalar. Yani özellikle de Taliban'ın Kontrol ettiği 2007 ile 2009 yılları arasında diyor El Cezire. %70'i ormanların illegal olarak kesilip gelir sağlamışlar. Hem kereste mafyası hem de militanlar da onlardan paylaşım yapılmış. Ülkenin durumu bu halde. Yani Pakistan'da kısa zaman içinde öyle görülüyor ki bu yorum El Cezire muhabiri hana ait değil. Bendeniz'e ait önümüzdeki günlerde bu küresel iklim değişikliğinin devam etmesiyle birlikte Pakistan'ın ülke olmaktan çıkması hiçten bile değil gibi gözüküyor. Tekrar çok ciddi bir şekilde ormanlaştırma yapılması gerekir diye konuşmuşlar. Bölgenin ormanlardan sorumlu direktörü aksi takdirde Gün yüzü görmemiz giderek zorlaşıyor demişler. Evet Türkiye'de de insanlık Pakistan sınavında diye Türkiye'de elimdeki gazetelerden sadece bir tane pardon iki tanesinde Pakistan'daki bu muazzam boyutlardaki tarif edilemeyecek boyutlardaki dram birinci sayfaya taşınmış. Birisi radikal bunlardan öteki de hürriyet fakat farklı bakış açılarıyla taşınmışlar radikal insanlık Pakistan sınavında diye vermiş. Seller altındaki ülkeye yardımların acınacak düzeyde olduğunu belirtiyor. Ve ölümcül koşullarda ülkenin 20 milyonunu 170 milyonluk ülkenin 20 milyonunu vurduğunu facianın belirtiyor. 2 milyon kişinin hiçbir şekilde kalacak yer olmadığını, evi olmadığını ve acil sorunların başında temiz su yokluğunun geldiğini belirtip Reuters'dan da bir gerçekten üzücü ve düşündürücü bir fotoğraf koymuş. Bir fincandan bir çocukla bir adam birer ucundan tutmuşlar. Bir şey içmeye çalışıyorlar. Sütlük kahve gibi bir maddi berbat bir durumdalar. Belki o su da olabilir. E, temiz su diye içtikleri oysa böyle bir küçük bir e, çocuğun da babasıyla herhalde paylaştığı bir küçük tabak. Ve vaatlerin yetersiz olduğunu belirten e, Radikal Gazetesi birinci sayfaya alan e, Türkiye'deki gazetelerden pek az gazeteden biri İkincisi de Hürriyet, yani Hürriyet gazetesi de e, bu dehşeti e, gösteren fotoğrafla bellerine kadar sular içinde olan aile fotoğrafıyla beraber koyunca koymuş. Fakat farklı açı demiştim ya yani onu veriyor. Sel felaketinde 1600 kişinin yaşamını yitirdiği 6 milyon insanın evsiz kaldığı Pakistan için ağabey atağa geçti. Ağabey yardıma koşuyor diye yani bir manşet atmış abinin kim olduğunu da tahmin edebiliyorsunuz herhalde Türkiye Türklerindir diye logosunda ambleminin altında Türkiye Türklerindir logosunu taşıyan gazete tabi burada Türkiye'nin gene bir ağabey olarak duruma vaziyet ettiğini söylüyor. Depremde Türkiye'ye ilk el uzatan ülkelerden Pakistan diye girmiştir radikal. Ondan bahsetmemiş Hürriyet Gazetesi. Fakat günün haberi olarak ağabey Türkiye atağa geçti. Kızılay kolları sıvadı diyor. Her zamanki gibi milliyet bir yaklaşımla hamilik ediyor. Kızılay Genel Başkanı'nın sözlerine de katılıyor. E, Yer vermiş Tekin Küçük Ali bu yardımları daha çok Pakistan'ın yeniden inşası için kullanacağız. Evsiz kalanlara Mevlana evi göndereceğiz. Yardım yapmak isteyen vatandaşlar telefonlarımızı kilitledi demiş. Ve iki halk birbirini koşulsuz seviyor. Önümüzdeki hafta kampanya başlatıyoruz demiş. Neden beklediğini de e, bilemiyorum. Mertem Özgenç'in haberi bu Okullar açılınca kampanya yapabiliriz Demiş Bakan Çubukçu da Milli Eğitim Bakanı Üzerlerine düşeni fazlasıyla Yapacaklarını açıklamış Okulların açılmasını bekliyorlarmış Sonra 2005'teki depremde yapılan Kampanyanın benzeri yapılabilir Demiş yani abi Hami Vasi Olan Türkiye diye tanıtılıyor Hürriyet gazetesinde Yaptıkları da gelecek hafta ee, başlatılacak bir kampanyadan bahsediyor Kızılay'ın Bir de 2000 okullar açıldığında yani Eylül sonunda mı açılıyordu O zaman başlatacak kampanyadan başladı Bir de tabii Türkiye'den iş adamlarından da olmazsa olmaz bir unsur olarak bahsetmişler Türk iş dünyasında harekete geçirdi diyor Ceyhun Kuburlu'nun ek haberi Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu üyeleri Pakistan'a yardımları arttırmış. Ne kadar olduğu belirtilmiyor. Ve bu arada da bir grubun, Rexos grubunun da adı veriliyor. Onun yönetim kurulu başkanı Fettah Tamince ise iki gün içinde bölgeye yardım uçağı kaldıracağını açıklamış. Yani iki günde hazırlıklar tamamlanacak herhalde. Ve neler neler varmış uçağında, Tamince'nin uçağında hem ilaç varmış hem gıda hem su hem jeneratör hem çadır hem de diğer ihtiyaçları karşılayacak ürünler olacakmış. Tamince'nin de bir fotoğrafını vererek sıkı bir e, PR yapmış oluyor Hürriyet Gazetesi ve böylece e, belki bir o uçakla iki gün sonra kaldırılacak uçakla 20 milyon insanın ihtiyaçlarının tamamı karşılanmasa bile... Bu kadar büyük bir şeyle hamiyetten e, gözleri dolacaktır. Pakistanlıların abinin bu inceliği ve âli canaplığı karşısında diye düşünmüyor değil insan. Böyle bir şey. Evet Pakistan'la ilgili durum bu. Amerika Pakistan'a en fazla yardımı yapan ülkeymiş. Abiymiş ama o. ...76 milyon dolarlık yardım yaptığını açıklamış. Türkiye ise yardımını 5 milyondan 10 milyon dolara çıkaracağını hesaplamış. Bunu da Radikal Gazetesi'nde gördüm galiba. 5 Evet 5 milyondan 10 milyon dolara çıkartmış Türkiye. Amerika Birleşik Devletleri de en çok ben yardım yapacağım diye 76 milyonluk yardım yapmış... Pakistan'a da 19 helikopter Sevk etmiş 4000 kişiyi de Sel bölgesinden tahliye etmiş Amerika'ya insan hakikaten Türkiye'nin ve Amerika'nın Bu abilik ve Hamiyetperver davranışlarından Ciddi şekilde Etkilenmemek Etkilenmesinin olmuyor Evet birinci saatin tamamını bu Pakistan'daki eşi menendi görünmemiş faciaya ve onun daha ilk orta sfalarında bile olmadığımızı söyleyebiliriz. Ona ayırdık devamını da ikinci saatte başka şeylerden de konuşmayı planlıyoruz. Açık gazte. Nusret Fatih Alihan ve arkadaşlarından dinlediğimiz bir parçayla Pakistan'da hiç olmazsa zihnimiz ve gönlümüzle biraz daha Pakistan'daki korkunç durumdaki insanlara ulaşmayı denedik. Bu şarkının parçanın adı Fault Lines idi. Yani fay hatları. Gerçekten de fay hatlarından bahsetmenin çok zamanı daralan bir zamanda titreyip harekete geçmek için çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor gibi geliyor ama bunun da belirtileri çok yok. Bir gösteri halinde bütün dünyada bir fars traji komedi devam ediyor. Bu arada da orman yangınları devam ediyor. Dün etraflıca bahsetmiştik size. Doğuda Dersimdeki durumları ayrıca da Ezine'de de batıda da Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alanın zarar gördü. tabi hep Anadolu Ajansı'nın verdiği şekilde zarar gördü deniyor yandı denmiyor. Gece boyunca sürdürülen çalışmalara havanın aydınlanmasıyla yangın söndürme helikopteriyle de destek verildi diye yani zarar görüldü kelimesinin ne kadar anlamsız kaldığını da ...gösteren şeyler var ama... ...Anadolu Ajansı ısrarlı... ...bu şeyde... ...kontrol altına nihayet alınan yangında... ...üç hektar... ...ormanlık alan zarar gördü diyor... ...tabii bir şeyde dua etmemiz... ...gerekir... ...diye düşünüyorum... ...kontrol... ...ormanlık alan değil... Orası makiydi filan da diyebilirlerdi. Çünkü genellikle onları da ormandan saymayan metinlerle karşı karşıyayız. Dil her şey tabii. Adana'da da güneyde de Türkiye'nin bir orman yangını. Saimbeyli ilçesinde çıkan yangında zarar görmüş. 2 hektar ve bu sefer ormanda değil işte bozuk kızılçam alanı. Böyle deyince rahatlamış oluyorsunuz orman değil. Bozuk Kızılçam alanı yanmış değil, zarar görmüş oluyor. Henüz belirlenemeyen neden? Daima öyle zaten. Ve iki hektar bozuk Kızılçam alanı etkilendi bir de deniyor. Yani yandı lafını bir türlü kullanamıyoruz. Daha önce de hatırlanacağı gibi İstanbul Haybeliada'da ruhban okulunun alt kısmındaki ormanlık alanda. Henüz belirlenemeyen bir yangın olmuştu 500 metrekarede bir de Antalya'nın Kumluca ilçesindeki 6 hektar Kızılçam ormanı bu sefer kül oldu diye radikal vermişti. Tabi Anadolu Ajansı olmayınca o daha rahat verilebiliyor. Evet bir de şimdi bu tam bir dünyanın en büyük iklim felaketlerinden daha doğrusu çevre felaketlerinden birinin şimdilik daha fazla akması durduruldu gibi haberler geliyordu. Meksika körfezinden BP'nin petrol şeyi çıkartma çalışmalarında. Fakat hükümetin verdiği yeni rapor. Pek tatmin etmemişti kimseyi yani deniyordu ki dörtte üçü BP'nin bu patlayan denizin dibindeki petrol kuyusundan çıkan kuyusundan petrolün patlayan petrolün sızmasın dörtte üçü giderildi ya toplandı ya buhar oldu ya da yakılarak. ...yok edildi diye... ...yüzde 25'i kaldı diye... Iç, ...yüreklere... ...su serpen bir haber vermişlerdi... ...maalesef Georgia Üniversitesi'nden... ...zaten aralarında... ...naçizane de... ...bulunduğu, kimsenin inanmadığı... ...bir haberdi yani... ...Köyfez'deki bu şeye de tıpkı... ...Orman, Anadolu Ajansı'nın... ...Orman... ...zarar gördü demesi gibi... ...ona da sızıntı... ...kelimesi kullanılıyor diye... Onun bittiğini sananlara da bir daha düşünmelerini tavsiye ederiz. Çünkü bilimciler en az %79'unun hala Meksika körfezinde bir biçim altında durmakta olduğu söyleniyor. Yani özellikle bir deniz biyologu olan Charles Hopkinson Wall Street Journal gazetesine açıkça söylemiş ki büyük bir yanılgı var demiş. Yani suyun içine giden petrolün dağılıp gittiğini ve artık zararsız olduğu yolundaki çok büyük bir algı hatası var demiş. Petrol orada duruyor ve yıllar ve yıllar sürecek tamamen dağılması için demiş. Bu bir araştırma. Bir ikinci bir araştırmada bu Georgia Üniversitesi'ydi. Bir ikinci araştırmada Güney Florida Üniversitesi'nin bir araştırması. Dispersant denen maddelerin bu yoğun petrol akıntısını dağıtmak ve gözden uzak tutmak için yaptığı şeyi, o kenusların tabanına itmek için kullanıldığı şeyi, bu, bunun da çok tehlikeli bir şey olduğunu, fitoplanktonları, ve diğer deniz hayatında fitoplanktonlar dediğiniz bir küçük mikroskopik canlılar, bitkisel canlılar ve besin zincirinin ortasında bulunuyorlar. Bir deniz biyologu olan John Paul da CNN'e böyle bir açıklama yapmış. Ve dispersant denen madde, kimyasal madde daha derin sulara itiyor ve orada fitoplanktonları ve Deniz hayatını etkiler diyorlar Yani Sonuç olarak Hükümetin raporu Sad Allen amcamız emekli amiralin O sözcü Emekli amiral Sad Allen'ın açıklamaları Pek doğru değil Ne zaman tekrar başlanacağı Konusu da ayrı bir Tartışma konusu çünkü Orada da bu kazadan sonra BP'nin yeni karlar elde etmek üzere o kalan petrolü de çıkartmaya gözünü diktiğine dair son derece kendileri açısından anlaşılabilir. Ama çevre insanlar ve hayvanlar açısından da çok zor karşılanabilecek bir durum vardı. Ama o da öyle devam ediyormuş. Amerika'dan bir tatsız haberim daha var. O da eski türde, şimdi bütünüyle ortadan kaldırılmasının şart olduğunu, gezegenin kurtulması için bilim insanlarının defaatle söyledikleri bu termik santrallerin, kömür santrallerinin e, bir memorandum verilip yani ortadan e, kaldırılması e, bir daha da yerine yenilerinin de yapılmamasının şart olduğunu, küresel iklim değişikliğini önlemek ya da azaltmak istiyorsak etkilerini diyorduk ya, tam tersine bir haber Associated Press'ten Matthew Brown yazıyor. Dünkü tarihli bir haber ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Enerji Bakanlığı kayıtlarını incelemiş ve o geleneksel hem küresel ısınma açısından, iklim değişikliği açısından salımlar, karbondioksit salımları hem de çevre etkisi açısından fevkalade zararlı olan geleneksel kömür santrallerinin yapımına devam edilecekmiş. 30 kadar yenisini daha 2008'den beri yapmışlar. Ya yap, bitirmişler ya da inşaat halindelermiş. Ta Arizona'dan Illinois'a, Güney Carolina'dan Washington'a kadar uzanan her yerde Yapıyorlarmış ve bunun çok büyük bedelleri hem sosyal hem de çevresel olduğu halde fosil yakıtların ki bir de insani bedelleri de var işte kömür madenlerinde Batı Virginia'da ve körfez biraz önce konuştuğumuz körfezde Meksika körfezinde ve Orta Doğu'daki de savaşlardaki bedellerin ödenmesine devam edileceği anlaşılıyor. En Uzun bir ayrıntılı bir analiz ama kömürden fosil yakıtlardan kurtulmanın hiçbir şekilde imkanı yok. Çünkü en ucuz sübvansiyone edilmiş desteklenen ve dünyadaki en ucuz enerji biçimleri fosil yakıtları onlara bir vergi koymak ve onu halka iade etmek gibi planlar yerine daha da kirletenleri daha da çok sayıda yapmak gibi bir İntihar yoluna sapıyor insanlık. Ne yapalım? Bunu da bu şekilde kaydedip geçelim. Ve ondan sonra da bir parça daha çalabiliriz belki. E, sea of Vapors diye Nusret Fatih Alihan'dan bir Buharlar Denizi diye bir parçayı da çalarak bir nefeslenelim. Evet Nusret Fatih Alihan ve arkadaşlarından Sea of Vapors diye İngilizcesi yazılmış. Yani buharlar denizi diye de çevirebileceğimiz bir sisler denizde diyebiliriz belki. Bir parçayla Pakistan'dan konuşmaya bırakmıştık aslında fakat aklımız fikrimiz de orada diyebiliriz. Evet, aklımızın fikrimizin başka olacağı yerler de var tabi günün önemli haberlerinden biri korkun dün de biraz ıı, Türkiye'deki gazetelerden de eleştirerek bahsettiğimiz gibi Amerikan askerlerinin savaşan askerlerinin çekildiklerine dair haberler arasında Bağdat'ta müthiş bir intihar saldırısı daha oldu 61'e çıktı belirtiliyor ölü, ölü sayısının en az 125'te yaralı var. Askerlik şubesi önünde düzenlenmiş bir intihar saldırısı bu. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü saldırının askere gitmek isteyenlerin kayıt yaptıracakları son günde büyük bir kalabalığı hedef aldığını söylemiş ki bunu da çok maalesef başarmış olduklarını kabul etmek zorundayız. Ramazan'ın başlamasından bu yana girişilen en kanlı şiddet eylemi bu. Militanlar zaten böyle bir tehditte bulunmuşlardı. Ramazan sırasında artıracağız demişlerdi. Iraklı güvenlik güçlerinin de sayısının artırılmasına çalışılıyor diye bir şey de var. Fakat hükümet kurulamadı. Ve kurulacağı da yok aslında. Büyük bir başarıyla da etnik bölmenin temel tohumlarını da ekerek Amerika Birleşik Devletleri zaten en az 50 bin askeri savaşan askeri bıraktı ki savaşanları çekiyoruz de lafının gülünçlüğü ortada arkasından da zaten devas, yeryüzünün görmüş olduğu en büyük elçilik diye bir üst gibi bir şeyde 94 üste üstte 50 bin askeri var zaten bir de paralı askerlerden oluşan Taşeronlu şirketlerin korumaları da var. Böyle bir şey. Her hafta 250 kişi askere alınıyormuş. işte güçlendirelim Amerika gidince diye. Yani Amerika'nın önderliğinde bir tamamen böyle Irak'taki muharip güçlerini geri çekiyor. Ama sözüm ona çekiyor. Ve şiddet olaylarının da büyük bir artışa geçmiş olduğunu Ağustos ayının başından beri 30 Kişi zaten öldürülmüştü. Her gün 30'a yakın insan öldürülüyor. Böyle bir korkunç durum var. Onu da söylemekte yarar var. Ayrıca da ilginç bir şeyde haber vardı. New York Times'dan Washington'dan şeyin bildirdiği Scott Shane Mark Mazetti ve Robert Worth'in bir haberi. Amerika Birleşik Devletleri'nin terörle savaş adı altında e, gizli e, baskınlar düzenlediği hem e, insansız hava araçlarıyla drone denen şeylerle ya da işte hem Türkiye'de her ona da, da, da var bunlar. Komandolar ve bu insansız hava araçları baskınlarıyla yaklaşık 12 ülkede durmadan sayıları da artan özel kuvvetlerle de taşeronlarla da saldırdığı gölgeler savaşı yapıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri gizli savaşını yayıyor diye ve bir de harita yayınlamıştı. National Health Tribune'da gördüm. Ve kont terör coğrafyası adı altında ve tabii ki başta Pakistan olmak üzere Pakistan Amerika Birleşik Devletleri ciddi şekilde Kabile bölgelerinde El-Kaide ve Taliban, Pakistan'daki Taliban ve Hakkani denen bir örgüte karşı yürütüyor. bazı aylarda iki günde bir devam eden, yani 12'den fazla saldırı her ay yapıldığı bir yerden bahsediyoruz Pakistan'da. Ve işin en tuhaf ve yutulması zor tarafı da işte biraz önce de söylemeye çalıştığım gibi, Amerika'nın bu muazzam sel felaketi içinde bile e, sivilleri öldüren bu hareketleri, operasyonları sürdürmek gibi gayet sinik bir yaklaşımı sürdürdüğünü de en azından bilmemizde dinleyicilerle paylaşmamızda yarar var. Bir başka ülke Yemen'de. Şimdi Yemen yeni ülke haline geliyor. Geçen Aralık, tam bu yana Amerika Birleşik Devletleri pek çok, o ...vuruş yapıyor El-Kaide ve bağlantılı olduğunu söylediği örgütler üzerine. Zaten gayet yoksul bir çöl ülkesi bu. Bundan sonra artık Pakistan'dan sonraki en büyük Amerikan hedefinin Yemen olacağı belirtiliyor. Ayrıca da e, Cezayir ve Fas'ta da operasyonları giderek arttırmış olduğuna dair çok şey var. 2005'ten bu yana devam ediyor. Lübnan'da Hizbullah büyük hedef ama onun dışında radikal sünni grupları var Kuzey Lübnan'da ve 2007'den beri de orada devam ediyor. Suudi Arabistan'da da General Yeni Komutan Petreus'un askeri istihbaratın genişletilmesi emrini verdiği belirtiliyor ve işte Suudi Arabistan'da içinde olduğu 19 ülkede <gülüyor> faaliyet göstereceği gizli servis ve istihbarat faaliyetleri varmış. Somali'de tabi El Şabab başta olmak üzere lokal bir grup. Birçok kont terör mücadelesi orada da yürüttüğünü söylüyor. Durmadan saldırılar Sudan'da devam ediyor ve bir kez daha El Kaide faaliyetlerinin yeri olacağı söyleniyor. Bir de Kenya'da da gene Somali'deki Şabab örgütünün saldığı faaliyetleri varmış. Kenya'nın zaten CIA'nin en büyük istasyonunun bulunduğu bölgedeki yer Kenya'da da devam ediyor. Ve tabi İran İran'daki Amerikan operasyonlarını yürütenler Orta Doğu'da İran'ın etkisini azaltmak için İran'ın içinde de CIA ülkenin nükleer programını sabote etmek için pek çok şeyle uğraşıyormuş. Bir de Tacikistan'dan bahsetmek gerekiyor. Eski Sovyet e, Cumhuriyetleri'nde faaliyetlerden bahsediliyor. Tabi şeyi bilmiyoruz Kırgızistan'da büyük özbeklere karşı yürütülen işkence haberleri bir yandan gelirken bir yandan da bu devam ediyor. Türkiye'den de ilginç bir haber Türkiye ilgilendiren bir haberde Türkiye elçiliğine Büyükelçiliğine giren Bir saldırganın İsrail'e teslim edildiği Haberi var O da çok kolay anlaşılabilecek Nitelikteki haberlerden Biri değil ama Yorumlamaya da çalışalım Bugünün ilginç haberlerinden biri İsrail'de Büyükelçiliğe Tuhaf baskın diye vermişler Türkiye'ye sığınma talebiyle Tel Aviv Büyükelçiğine girmek isteyen Nedim İncaz isimli bir Filistinli iki elçilik çalışanını da rehin almış. İncaz'ın bacağından vurularak etkisiz hale getirildiği ve ondan sonra da iade edildiği söyleniyor. Dün akşam saatlerinde Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiğine İsrail'li bir Arap olan Nedim İncaz gidiyor sığınma talebiyle. Elçiliğe girmek istiyor. Önüne çıkan her Yahudi'yi öldüreceğini söyleyip iki elçilik çalışanını kısa süreli rehin almış. Üç defa telefonla konuşulmuş kendisiyle. Avukat Şefik Abuani yaptığı açıklamada incazın akli dengesinin yerinde olmadığını ve İsrail'in yurt içi gizli servisi Şimbet'in kendisini aradığını söylediğini belirtmiş. Böyle bir artık Endazesi i'den iyiye kaçmış olan bir dünyadan bir tuhaf haber de böyleydi. Gene Endazesi'nin kaçtığı haberlerden biri. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Birleşmiş Milletler Baş Delegesi Bolton, Post Büyük Bolton çok ilginç bir açıklama yapmış. İsrail'in sadece 8 günü kaldı demiş. Ne için? İran'ın bu şehir nükleer şeyini tesisini askeri bakımdan bombalamak için yoksa çok geç olacak demiş. Ve atom bombasına sahip olacak demiş. İran Rusya'nın yardımıyla ilk nükleer reaktörünü hazır etmeye çalışıyor. Ve şeyde 21 Ağustos'ta yani bundan 3 gün sonra da şey olduğu zaman nükleer yakıt e, Rus, yerleştirdiği zaman e, tesisin kalbine o zaman çalışmaya başlayacak. İşte tam o noktada John Bolton pazartesi günü yaptığı bir açıklamada İsrail'in artık çok geç vurması için çok geç olacağını söylemiş. Bu da Ajans France Press'ten okuduğumuz artık... E, resmi haber ajanslarının yani çok bilinmiş tanınmış haber ajanslarının haberlerinden bütünüyle bu Nüel filmlerini filan hatırlatan sürreel haberler geliyor. Aslında haber okumayı ve takip etmeyi de oldukça eğlenceli hale getirdiğini itiraf etmeliyiz. Herhalde dinleyicilerimiz de sıkılmıyorlardır diye ediyorum. Yani ondan sonra vurursa demiş John Bolton İsrail artık çok geç kalmış olur <gülüyor> Vuramaz çünkü vurursa niye geç kalmış olur? E, radyasyon yayılır ve İranlı siviller de etkilenir demiş. Yani bir kere o uranyum, o şeyler, çubuklar reaktöre gayet yakın olan onlar bir kere reaktörün içine girdi mi radyasyon çıkar ve hiçbir şekilde artık ondan kurtuluş olmaz radyasyondan demiş yani radyasyon istemiyor. Onun için önceden vurun diyor. Şeyi Fox Business Network televizyonunda bir açıklama yapmış. Yani İsrail bu şehirdeki hale karşı bir harekete geçecekse önümüzdeki 8 gün içinde hareket etsin demişler. O zaman eğer İsrail e bu İsrail vurmazsa ne olur demiş. Aa o zaman demiş İran başka hiçbir İsrail düşmanının Amerika Birleşik Devletleri düşmanının Orta Doğu'daki sahip olmadığı bir fırsata gerçekleştirmiş olur başarıya ve işleyen bir nükleer reaktörü olmuş olur demiş. Bu haberi de geçiyorum. Bir başka Zürriyel haberde İsrail'de askerlik fotoğrafı tartışması var. O da Facebook'ta İsrail'li bir kadın Aden eden, eden Abergil. Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta fotoğraflar yayınlıyor. Elleri kelepçeleri ve gözleri bağlı Filistinlerle çekilmiş latif resimleri var. Kendisi şakalaşıyor onunla gözleri bağlı bir esirle. Bunlar bize tabi bu Garaybin Amerika Birleşik Devletleri'nin askerlerinin yaptığı ve bir kişinin suçlu bulunup da mahkum edildiği bir mi kimine hatırlamıyorum. O kepazeliğin bütün dünyada da Amerika'nın dostları arasında da yaygın olduğunu gösteren bir şey. Fotoğrafları birkaç hafta önce askerlik, hayatımın en güzel günleri başlığıyla yayınlamış Habergil. Ve e, benim başka hiçbir amacım yoktu ki bu deneyimi, bu serüveni arkadaşlarımla paylaşmaktan başka bir amacım yoktu demiş. 2008 başında. Gazze'den İsrail'e girmek isteyen Filistinlilerin tutulduğu bir kampta. Esir kampında çekilmiş fotoğraflar. Böyle bacak bacak üstüne atmış, oturuyor gözleri bağlı, elleri bağlı bir Filistin delikanlının yanında. Onunla şakalaşıyor, gülücükler atıyor ama o görmüyor tabii delikanlı bunu. Hafif arada da sansüel göndermelerde olduğunu söyleyebiliriz görebildiğimiz kadarıyla bu fotoğraflarda. Ama İsrail basında kızmış Abergil'in orduyu küçürme, küçük düşürmekle suçlandığı da belirtiliyor. Bilindiği gibi kadınların zorunlu askerlik yaptı. Tek ülke İsrail. İki ila üç yıl askerlik yapmak zorundalar. Şimdi artık asker eden Abergil arkadaşlarıyla paylaşıyor askerlik hatıralarını günlerini. İsrail'i bir sivil İsrail sivi kendisi emekli asker. Emekli de değil işte onlarda emeklikte yok. Fakat ilginç bir haberde tamamlayıcı bir haber olarak şeyi de söyleyelim. Acezire'de çıkan bir haberde bunun devamı olarak söyleyebiliriz ki aktivistler ve Filistin'den çok sayıda kuruluş hatta İsrail'den de aktivistler şeyi söylüyorlar. Bunun bu tip resimlerin gayet yaygın olduğunu İsrail askerleri sürekli olarak ölü ve e, esir alınmış Filistinlilerin e, şeyleriyle, Filistinlilerle beraber hatıra resimleri çektiriyorlar. Bu en büyük eğlencelerinden biri olduğu anlaşılıyor. İsraillerin gerçekten de... E, Birkaç tane mesela bir otlar arasındaki bir yerde vurulup yere yatmış, pantolonunda sıyrılmış bir çıplak erkeğin ceset mi bilmiyorum. Onun başında duran bir askerin tüfekle çömelmiş bir askerin fotoğrafı var. Mesela bu El haberinde Andrew Wander'ın hazırladığı bir haber. Birkaç fotoğrafta var isteyenler bunun öyle Gayet yaygın bir anlayış olduğunu da görebilirler. Günümüzün eğlencelerinden bir tanesi de işte esir aldığınız erkeklerle böyle şakalaşmak. Sonra da bunları sosyal paylaşım sitelerinde arkadaşlarınızla paylaşmak oluyor. Ne var ki bunda? Açık hen house other night, awful dark, I didn't have no light, I reached for a chicken, I got me a goose, a man come out, I had to turn him loose, I jumped a gully, you I jumped a rose bush, you got some cloud crown, you shall be when the good Lord set you free. In the hen house on my knees I thought I heard a chicken sneeze Only a rooster saying his prayers Thanking his God for the hens upstairs He is a preaching You shall be free Hear the singing You shall be free Taking a collection You shall be free When the good Lord set you free Oh God, you shall be free. Gettin' you shall be free when the good Lord set you free. As some people say, the preacher won't steal. And I caught two down in my cornfield. One had a bushel, other had a peck, other had a roast near down his neck. You, you shall be, be free. Gettin' roast ears. You shall be free when go. the good Lord oh, set you free. Oh, the set blue and the honks set me up. He jumped on all the all the court, hung it all he hit me up. Oh, Lord, I was on the real. How that's hey. all I out, go to jail. You know, hey. the you shall I don't care. You shall free. Forget Pray. about the jail, You shall be free when the good Lord set you free. Now. We Shall Be Free, Özgür Olacağız başlıklı bir şarkıydı Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde. Onun çaldık Cisco Houston, Gilbert Van Dijn. Houston. Asıl adı ama herkes Cisco Houston diye biliyor. Amerikalı çok ünlü bir folk şarkıcısı Woody Guthrie'nin de efsanevi Woody Guthrie'nin en yakın çalışma arkadaşlarından biri. Ve onun da doğum günüydü 18 Ağustos 1918'de doğmuş 1961'e kadar Verimli bir müzik hayatı Sürdürmüş biri 1961'de ölmüş Onun doğum günü münasebetiyle Bütün önemli folk Ustalarıyla Birlikte We Shall Be Free özgürlük şarkısını Çaldık Hadi Ledbelly Woody Guthrie ve Sony Terry ile de ağız mızıkasında beraber seslendirdikleri hoş bir parçayı çalarak devam ettik evet Açık Radyo 94.9 Açık Radyo.com ve Açık Gazete devam ediyor haftanın üçüncü Açık Gazetesi abi tatilde programcılarımıza da tatilde olduğumuzu söylediğimiz için onları da serbest bıraktık ama ben Özellikle e, Pakistan'daki bu büyük e, felaketle de biraz haberdar etmek ve bir de, biraz da durumlardan habersiz kalmamak için böyle Volkan'la birlikte bunu yürütmeye devam ediyoruz açık gazeteyim. Şimdi e, Türkiye'den de birkaç haberle devam edecek olursak Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda Geçen sene olduğu gibi yine bir korsan kararname krizi çıktığına dair haberler de var. Bugünkü Zaman Gazetesi'nin de manşet haberi olmuş. Ve e, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yüksek yargıdan gelen üyelerinin 100 kişilik bir kararnamede ısrarcı oldukları öğrenildi diyor Metin Arslan'ın haberinde. Başkan Vekili Kadir Özbek, üyeler Musa Tekin ve Ali Suat Ertos'un hem Ergenekon, hem Balyoz, hem faidi meçhul cinayetler, hem Cihaner, hem de Kozmik Oda gibi kritik davalara bakan hakim ve savcıların değiştirilmesini istemişler. Açık eğer bu haberde bu doğruysa çok net bir e, savaşta yargı organlarından birinin içinde de verildiği söylenebilir. Yani e, bu bir üyeler kendilerine yakın 100 civarındaki başsavcı, savcı ve hakimin bu illerdeki atam, mahkemeleri atanması için ek kararname talep etmişler. Yani önemli davalara bakan ve özel yetkili mahkemelere 50 kişilik bir nokta atama yapmayı planladığı öne sürülüyormuş hakimler ve savcılar yüksek kurulunun bu plan devreye sokuldu deniyor. Yani kurul üyelerinin geniş kapsamlı değişikliği referandum öncesi yapabilecekleri son müdahale olarak gördükleri yargı kulislerine yansıdı diyor heyecan verici bir sürrealist hikayeyi de orada izlemeye devam edeceğiz yani görüldüğü gibi ben ısrarcıyım bu konuda son derece eğlenceli bir şekilde ceryani diyor bir oyun halinde ama tabi eğlenceli olmayan çok ağır başka şeyler de var. Özellikle birkaç günden beri mesela Taraf Gazetesi'nin verdiği çok dehşetengiz haberler var. Biri mesela bir Zonguldak'ta hırsızlık suçlamasıyla tutuklu bulunan 15 yaşındaki Kudret Koçaklı'nın koğuşunda dövüldüğünden şikayetçi olduğu daha sonra da şikayet etti. Ailesinin de müdüre çıktığı ama azar işitip kapıdan kovuldu. Daha sonra da iki gün sonra bitişik koğuştaki basket potasında asılı halde bulunduğu cesedinin Aile çocukların öldürüldüğünü savunuyor cezaevi savcılığı soruşturma başlatmış durumda Bunun tabi bir sonraki şeyde Haberin devamında da cezaevindeki basketbol potasında asılı bulunan Kudret Koçaklı'nın yakınlarının öfkesi de Zonguldak'ta sokağa taşmış ve çocukların öldürüldüğünü söyleyip şikayet eden aileyi de Vali bizzat Vali Erdal Ata'nın e, sakinleştirdiği ama polisin adliye yürümelerine izin vermediği gruptan 3 kişinin Vali Ata'yla görüşüp olay aydınlatacak sözü aldığı belirtiliyordu. Bu Tam bu haberlerin ağır e, sarsıntısı altındayken bir de yenisi var. Terörist diye kovaladıkları çocuğun babasını vurdular başlığıyla bugünkü taraf gazetesinde de var. Mersin'de bir çevik kuvvet polisi 7 yaşındaki oğlu Hasan'ı kurtarmak isteyen Nezir Bora alnından vurdu diyor. 94 yılında katliamdan kurtulmuş 38 kişinin öldüğü Kuşkonar köyünden kaçıp Mersin'e yerleşmiş Nezir Borak bu sefer de polis kurşununu kafasına yemiş. Göstericileri kovalayan polisin evlerinin önünde karpuz diyen oğlunu gözaltına almak istemesine tepki göstermiş. Resmi üniformalı bir çevik kuvvet polisi el kadar çocuktan ne istiyorsunuz diye sorunca Borak onu alnından tek kurşunla vurmuş. Ağır yaralıymış Borak. Baba yani görgü tanıkları üç polisi teşhis etmiş. İçişleri de olaya müfettiş göndermiş. Bunlar çok sık tekrarlanmakta olan e, olaylar bir yandan da işte PKK'nın mayınıyla öldürülen e, Batman eski baro başkanı ve Kardeşi ve akrabalarıyla çok feci olaylar da yaşandığı da hatırlanacak. Yani Türkiye'de çok ağır bir Ağustos ayı geçtiğini de rahatlıkla söylemek mümkün sanıyorum. Bu konuda ilginç bir yazısı da vardı Ahmet Altan'ın olayları biraz toparlayıcı nitelikte yani özet anlamında toparlayıcı nitelikte devlet başlıklı yazısı dünkü tarafta. Yani devlet hakkında konuşmalar var sadece. Devlet gözükecek diye bekleyen seyirciler var diyordu bir yazısının başlarında. Şu Han Tepe skandalına bakın. Çocukları ölüme atmışlar. Han Tepe baskınından daha birkaç hafta önce Gedik Tepe basıldığı halde burada baskın olmaz deyip Han Tepe'nin önündeki mevzileri boşaltıp baskın için yolu açmışlar. Her onlar baskın PKK'lılar baskın için sızdı diye uyarmış. Hantepe bölgesinin sorumlusu komutanlar her şey kontrolümüz altında diye cevap vermişler ve Hantepe'deki askerlere baskına uğramak üzere olduklarını söylememişler. Askerler baskına gelenleri komutanları sanmış. Mevzideki ağır silahların hiçbiri çalışmamış. Hepsi tutukluk yapmış. 7 asker ölmüş. Sonra da bu baskının olduğu bölgenin komutanı Genelkurmay Kur resmi açıklamasında kahramanlığından dolayı övmüş komutanını. Genelkurmay övmüş. Ondan sonra Hrant Dink olayına geçiyor bu Hantepe skandalından sonra. Hrant Dink jandarması polisi istihbaratı Dink'in vurulacağını çok önceden biliyor. Kimlerin vuracağını da biliyor. İşin içinde zaten devletin muhbiri de var. Dink herkesin gözü önünde ve devletin bilgisine rağmen öldürülüyor, dava bir türlü sonuçlanmıyor, asıl kışkırtıcılar bir türlü ortaya çıkarılmıyor. Bu sırada Dink ailesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor ve bu devletin en sofistike kurumlarından biri olduğu varsayılan Dışişleri Bakanlığı devlet adına bir savunma gönderip Rand Dink'i nazilerle kıyaslıyor. Hem adamı öldürt hem katillerin arkasındaki güçleri ortaya çıkartma hem de kurbanı suçla. Söylenecek tek bir söz var burada yuh diyor. Böyle savunma yazacak adamları diplomat yapan bir devlet olur mu demiş. Ve devam ediyor. Memleketin bir yanında savaş sürüp gidiyor. Bir ateşkes imkanı çıkmış. Çocukların ölümü duracak İmralı'daki mahkuma avukatları rutin ziyaretleri yaptık, ziyaretlerini yaptıklarında bu ateşkesin önü açılacak. Devletin adamları avukatların İmralı'ya gitmesine engel oluyor. Bizim gazete durumu yazınca başbakan devreye giriyor da avukatlar İmralı'ya gidebiliyor. Kendi hükümet ve devlet kararına aykırı davranabilen, ölümlerin ve savaşın sürmesini isteyen insanları bünyesinde barındıran bir devlet olur mu? Peki daha sıradan olaylara bakın. Zonguldak'ta genç bir çocuk hırsızlıktan mahkum olmuş. Çocuğu hapishanede basket potasında asılı bulmuşlar. Bir hapishanede böyle bir ölüm meydana geldiğinde bu soruşturulmaz mı? Bu ölümün tuhaflığı dikkat çekmez mi? Ölümü tırnak içinde yazmış Altan. Ve bizim devletin hapishanesindeki yetkililerin açıklaması ne? Kantinden urgan alıp kendini astı. Yani bir mahkum kantinden urgan alacak, bahçeye çıkacak, o ipi basket potasına bağlayacak, kendini asacak, hiçbir hapishane yetkilisi bunu görmeyecek, bilmeyecek. Biz yazmasak olay geçip gidecek. Bu ülkede devleti beklerken isimli sürrealist ve alabildiğine kanlı bir oyun seyrediyoruz demiş. Orada sürrealist kavramını kullanmış. Fakat Beket oyunlarını, UNESCO oyunlarını da fazlasıyla hatırlatan gerçek hayata kiyi sahneleri yaşamakta olduğumuz aşikar. Bugünkü iki şeyden bir tanesi yalnız Heron Skandalı için bir gaziye yok öyle bir şey. Koordinatlar Han Tepe'a ait değil diyen Savunma Bakanı Gönül kendisini yalanladı ve resmi açıklamam olmadı şeklinde bir açıklama yapmış. Adalet ve kalk... bu da olumlu karşılanabilecek bir şey bu görüşüden değişiklik yapması herhalde ve soruşturmanın da yapılacağını ümit etmekteyiz o zaman bu görülmemiş boyuttaki bir skandal. Çünkü hala 28 günden beri yani 4 haftadan beri sus, suskunluğunu koruyan genel kurmaya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Bekir Bozda 7 askerin yaşamını yitirdiği bu Heron skandalı için saat be saat seyredilmiş olan iddia vahim demiş. Suskunluk vicdanları yer alıyor demiş. Karargahtaki sessizliğin şüpheleri arttırdığını da söylemiş. Daha fazla beklenmemesini istiyor. Kastı ihmali olan kim varsa gereken yapılsın. Kamu vicdanı tedirgin. Türk Silahlı Kuvvetleri olayı araştırsın demiş. Çeşitli araştırma taleplerinden biri de bu. Bir e, diğer belki bütün bu olumsuzlukların içinden çıkan kısmi bir olumluluk haberi de Dışişleri Bakanı'nın Dahran Dink konusundaki bu tuhaf savunmayla ilgili açıklaması var. Orada da Dışişleri Bakanlığı adına bir çeşit tırnak içinde özür dileme var mı yok mu bilmiyorum ama asla Aydın Taşbaş'ın haberine göre Milliyet Gazetesi'nde bugün... Davutoğlu Türkiye'nin Dink davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Nazi savunması vermesinden çok rahatsız olduğunu söylemiş ve eklemiş. Bu savunmalara imza atmak ağır geliyor. E o zaman niye imza atıyor? Atması gerekiyor diye. Ve bu savunmayı hazırlayan avukatları hala görevlendiriyor mu hukukçuları Dışişleri Bakanlığı'nda? Kendisi bu savunmaları sürdürmek niyetinde mi? İmzalayıp mı imzalamadan sürdürmek niyetinde bunları sormak gerekiyor herhalde. Bazen Adalet Bakanlığı'na geri gönderiyorum demiş. Dostane çözüm ve tazminat kararlarını imzalamak da çok zor. Bu DİNK savunması bir şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti demiş. Şimdi bu bir şekilde nasıl gidebiliyor? Bütün bakanın başbakanın, bakanın, hükümet erkanının, millet vekillerinin, sivil toplum kuruluşlarının filan herkesin dışında bir tuhaf. şey. Bunda benim imzam yok demiş mesela. Ee, i̇mzası neden yok ama imzalamadığı için değil, o dönem yurt dışında olduğu için. Pazar günü dosyayı istettim ve dedim ki ben bunu içime sindiremem. Birincisi Dink bu ülkenin aydınıydı. İkincisi benim de tanıdığım, çok saygı duyduğum bir insandı. Çok sempatik biriydi. Bana biz yavuruz ama sizin yavurunuzuz demişti. Şimdi bütün bunlar iyi, hoş da son derece sempatik Dışişleri Bakanlığı'nın o inanılmaz trajiklikteki savunması da yani bir yandan adama en değerli aydın Namızdır diyorsunuz. Bir yandan da adam nazidir ee, ve kendisi arandı e, diyen bir devlet var. Doğrusu yani çok e, tuhaf bir şeyden bahsediyoruz. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, dün Alper Görmüş'te yazmıştı, yaptığı açıklamada Grant Dink'in ülkeni yetiştirdiği en kıymetli aydınlardan biri olduğunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sunulan görüşün salt hukuki ve teknik unsurlar temelinde hazırlandığını yani o zaman mesele yok yani teknik ve hukuki olunca ve o dönemde yürürlükte olan kanunlar çerçevesinde karar alan yargı makamlarının hükümlerinde yer verdikleri gerekçelere değinildiğini bunların o dönemler, dönemde geçerli hukuki tespitler ışığında izah edildiğini dile getirdi. Ne kadar zavallı bir açıklama demişti Alper, görmüştü. Hrant Dink, ülkenin yetiştirdiği en kıymetli aydınlardan biriymiş ünlem. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türklüğe hakaret ederek alenen ırkçılık yapan birinin nasıl olup da kıymetli bir aydın olarak kalabildiğini bize izah edebilir mi? Aynı anda hem birazcık Türkçe bilen herkesin sadece güleceği yargıtay kararını yerinde bulmak, hem de Hrant Dink'in kıymetli aydınlığından söz etmek mümkün mü? Hükümet bilsin ki diye devam ediyordu Alper görmüş. Topu güzel bürokratlara atıp bu işin sorumluluğundan kurtulamaz. O yargıtay kararı doğruysa o savunma da doğrudur. Peki hükümet ne yapabilirdi? Gayet basit diyordu görmüş. Bürokratik teamüllerin dışına çıkabilir. O yargı kararının doğru olmadığını Ülkenin yetiştirdiği en kıymetli aydınlardan biri olan Rand Dink'in Türklüğe hakaret ettiğine inanılmadığını savunarak Rand Dink'in ve ailesinin başvurularında haklı olduğunu söyleyebilirdi. Çok mu naif geldi demiş. Hiç gelmesin hükümeti karın ağrısından kurtaracak yegane yol buydu fakat o bunu tercih etmedi diye bitiriyordu dünkü yazısını. Yargının iradesini rehin aldığı ülke Türkiye başlıklı yazısını Alper Görmüş e, dünkü taraf gazetesinde. Şimdi bunun devamında da Aslı Aydın Taşbaş'ın haberinde Milliyet gazetesinde de bu imzalar ağır geliyor manşetiyle çıkardığı şeyde. Maalesef e, ancak e, görmüşün öngörülerini doğru çıkaran bir şey var. Hükümetin böyle bir şey yapmaya niyet yok. Sadece bunun etrafından dolanmak daha ağır bir kelime de kullanabilirdim ama kullanmayalım efendiliğimizi koruyarak devam edelim ve bunun etrafından dönmek gibi bir işe girişiyor yani bana getirmeyin bu imzaları diyormuş imza ağır geliyor bu ülke artık ifadeden yargılanmamalı. İnceleme başlattım demiş. Okuyunca dedim ki ben bunu içime sindiremem. Hrant Dink bu ülkenin bir aydındır vesaire. Ben sizin gavurunuzum demişti. Savunma yapmış olmak için inanmadığımız ilkeleri kabul edemeyiz demiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecinde bir sıkıntı var demiş sorumlu bakan. Nasıl sağlıklı yaparız diye araştırıyoruz. Bu yanlış savunmaları engellemek için... ...ifade özgürlüğünü kısıtlayan hükümleri kaldırmak gerekiyor. Yani ölme eşeğim, ölme diye tam bir Nasreddin Hoca ya da Bektaşi fıkrası gibi bir açıklama bu. Hukuk niçin var, insan için var gibi gayet genel geçer, yumaniter e, görünüşlü sözler ama icraat sıfır ve üstelik de bu Türkiye'nin önde gelen e, yazarlarının bir kısmı tarafından da Türkiye'nin en iyi bakanlarından en iyi dışişleri bakanlarından biri olduğunu söyleyen Davutoğlu için söyle, e, söylenen Davutoğlu için e, böyle bir şey geçerli. Yani Dink davasında anlaşma yoluna gitmek olabilir. Savunmayı artık geri çekemeyiz demiş. Çünkü hukuken o aşama geçmiş. Ama bir formül bulacağız. Ama asıl mesele bunlara gerek kalmayacak formüller bulmak. Bence bir hayli gecikmiş durumda olduğumuzu söyleyerek de bu faslı ve bu programı da kapatmaktan başka bir çare bulamıyorum. Ama inandırıcı gelmedi. Dışişleri Bakanı'nın söyledikleri hiç inandırıcı gelmedi en azından bendeniz. Z. Peki bugünkü açık gazeteyi de bu şekilde kapatıyoruz. The Searchers grubundan Bumblebee bal arası ile e, tamamlayalım. Tony Jackson ölüm bu The Searchers grubunun bas gitaristi ve vokalistlerinden biri Tony Jackson 2003'te hayata veda etmişti. Onun için çalıyoruz Bumblebee. Hepinize günaydın. Günaydın. I'm gonna have to put you down. You've been treating me like a clown. You know you hurt me once before. You'll never hurt me anymore. Shooie! You hurt me like a bee, a bumblebee, an evil bumblebee. I gave you love as sweet as honey My life, my soul and all my money You didn't seem to realize You had a home in paradise Shoo-ee, you hurt me like a bee A bumblebee, an evil bumblebee Don't you know I cry second sick and tired of oh, all your lying You know you've hurt my heart again I'm sorry baby, it's the end shoo -ee, you hurt me like a bee A bumblebee, an evil bumblebee Don't you know I cry Night after night Just one kiss be Come back, come no on now, baby There's no need of crying I'm sick and tired of all your lying You know you hurt my heart again I'm sorry, baby, it's the end shoo -ee, you hurt me like a bee A bumblebee, an evil bumblebee Çıkkasıydı.